Miraç mevzu, e, muhabbet bağımızda, e, sıralamada e, bu hafta işleyeceğimiz, sizlerle meşketmeye etmeye gayret edeceğimiz mevzu. Fatih abi geçtiğimiz haftalarda e, hüzün senesinden bahsederken hem tarihi sırayla e, bu haftada kısmetse İsra ve Miraç mevzuna gelmiş idik. Evet hüzün senesini siz hatırlatmış oldunuz, tabi arada bir tayif hadisesi de var. Fakat dedik ki o derslerde, o sohbetlerde, haşa yani sohbet etmek bizim haddimize değil ama o derslerde ne geçmişti? Ziyadesiyle hüznün, ızdırabın ve işkencenin arttığı bu hal, neticede daha güzel hallerin doğulmasına, tülü etmesine, zahir olmasına, tecellilerin zuhuruna ne yapacaktır, vesile olacaktır demiş idik. Tabi biz bunu derken Hani biz biliyoruz da böyle olur Dedik de oluyor değil Hep böyle olmuş Oradan biliyoruz işte yine böyle olmuş Bu hüzün senesinin Mütakiben ve Taif'teki bu hadiseleri Mütakiben Cenab-ı Hak Tecelli şekli itibariyle Mükemmelliği itibariyle Neticeleri itibariyle Hiçbir beşere nasip etmediği bir güzelliği, bir mucizeyi Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e e, gösterecektir, yaşatacaktır. Bizler de o yaşanan güzelliklerden nasiptar olacağız. Bu da gösteriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in işkencelere o muzdarip duruma sabretmesi kendisi içinde değildir. Çünkü onun neticesinde aldığı şeylerden bütün ümmeti istifade ettiğine göre Demek ki o rahmetelil alemin O Fahrid alem olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ümmeti için bunlara sabretti Ve biz hala onun sabrettiği O eza ve cefanın meyvelerini, nimetlerini yemekteyiz, yaşamaktayız Eyvallah. Şimdi Miraç bahsi Müminlerin hemen hemen hepsi aynı efendim durumdadır. Miraç hadisesi müminlerin kalbini ferahlatan, efendim konuşmaktan zevk aldıkları fevkalade güzel bir hadisedir. İnşallah e, Rebü'l-Evvel'in bu güzel günlerinde miracın Nebi'yi de zikrederek bir defa daha Resulullah Efendimiz'e muhabbetimizi diri ve taze tutmuş olacağız. Eyvallah. İsra hadisesi hicretten 18 ay evvel vuku bulmuştur. İsra ve Miraç olarak ifade edilen bu ilahi ikram, bütün beşeri perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur. Mesela, beşeri manada mekan ve zaman mefhumu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk, ve sayısız müşahedeler, bir saniyeden daha az bir zaman içerisinde vuku bulmuştur. Evet. Hakta Teala buyurur. Esna-u Zubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî bârakna havlehu linuriyehu min âyâtina. İnnehu huve's-semi'ul basir. Sallak Allahu Kulunu Muhammed Aleyhissalatu ve selamı bir gece Mescide Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescide Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir. Evet. Ayet-i kerime ifade ettiği mühim ve şaşılacak işlerin ehemmiyetine dikkat çekmek üzere tenzihle başlamıştır. Müfessirlerin beyanına göre Sübhan, Cenab-ı Hakk'ın noksan sıfatlardan tam bir şekilde münezzeh olduğuna ifade eder. Ayrıca Hakk'ın harikulade sanatı karşısında hayret ifadesi olarak da kullanılmaktadır. Aynı zamanda mühim tesbihattandır. Evet, şimdi burada bir soluklanalım. Sübhan kelimesiyle başlayışa dikkat çekiliyor ve bu dikkat çekilmesinden hemen sonra da Subhan kelimesinin lügat manası istilahi manasına da dikkat çekiliyor buradan hadisinin ehemmiyetine de bir yol çiziliyor değil mi efendim Eyvallah. şimdi bir kere Miraç bahsi belki bu programda bitmeyebilir kıymetli dinleyicilerimiz buna göre yerlerini alsın buna göre kendilerini hazırlasınlar her ne kadar iki cihan serveri Miraç hadisesinin vukuundan sonra döndüklerinde henüz yatakları döşekleri bile soğumamış dahi olsa Miraç'taki bir anı bir sahneyi anlatmak için saatlerce konuşmak bile bazen kifayetsiz oluyor Sübhan kelimesiyle başlanmış Şimdi müfessirler buna dikkat çekiyor deniyor değil mi? Subhan ne demek? Allah Teala'nın her türlü noksan sıfattan münezzeh olduğunu ve tesbih edilecek yegane zat olduğunu ifade ediyor. Ayrıca zaten harikulade veya fevkalade hadiseler karşısında insanı zikre teşvik eden bu durum Allah'la tam yerini bulmuş oluyor. Yani insan halkulade bir hadiseyle karşılaştığında, Subhanallah dediğinde o karşılaştığı hadisenin bir nevi şükünü ödemiş oluyor. Bir şekilde mümin olarak onu karşılamış oluyor. Hani bu selam verilince ve aleyküm selam demek gibi, müminde bir refleks gibi yerleşmiş olması gereken hal ve hareket. Şimdi bunu anladık. Subhan kelimesiyle başlamasında öyle bir dikkat çekici özellik var ki dedikten sonra hemen ben deniz biraz da dinleyicilerimizin alışık olduğu üslupta şöyle bir ifade de bulunacağım. Yani şimdi şahit olacağınız ve imanınızı tartacağınız, imanınızın İslam'ınızın kantarına koyacağınız hadise, öyle bir hadise ki ta baştan inanmazsanız yayan kalırsınız. Subhan yani başta ikaz var, başta tesbih var, Sübhanel-lezi dendi, bir kere o Subhan ki dendi, hem kulunun, hem Mescid-i Haram'ın, hem Mescid-i Aksa'nın, hem de kendi tecellilerinin ve ayetlerinin, her birinin muazzamlığına, ve hepsini bir anda hallolmasına, bir gece yürüyüşüyle, bu işin, hallolu vermesine dikkat çekiliyor, fakat, tabaşında daha şifreyi söylüyor, Hani de başında destural derler ya, desturlu gir. Sübhan. Yani şu duyacaklarınız, şu öğrendikleriniz ve duyduklarınız, sizin imanınızı o kadar yakına getirmeli ve o kadar şaşırılacak hadiseler ki, başından daha dikkatli olun. Şüphe ettiğiniz zaman yayan kalırsınız. Subhanallah. Allah'ı tenzih ederek başlayın bir kere. Ta başında Allah'ı tesbih etmeden. Allah'ı tenzih etmeden bu iş nasıl olur deyip bunu mahluk çerçevesinde, beşer çerçevesinde düşündüğünüz zaman yayan kalırsınız. Subhan'allezizin bu ikazı da var bize. Tabii alim olan zatlar kitabı olarak konuştuklarında böyle biraz daha edep çerçevesinde, biraz daha hususi ifadeler çerçevesinde kalıyor ama amiyane tabirle, avam tabiriyle bu manada zikretmiştir yazan zatta. Yani daha baştan bir kere tedbirinizi alın. Sübhanellezî Esra bir adama kalsa, herhangi bir mahluka kalsa, en mükemmel de olsa, bir beşere, beşere nispet edilirse bu işler olacak gibi değil. Ama bunu yapan Sübhan. Her türlü noksandan münezzeh olan yaptı bunu. O Habib'ini yürüten de oydu. O geceyi halkeden de oydu. Etrafını Mescid-i Aksa'yı mübarek kılan doydu, oydu. Mescid-i Aksa'yı da ibadet taat edilmek üzere inşa emini veren doydu, oydu. Oydu, oydu, Ondan gayri bir şey yok. İnnahu ve Semiul basıra kadar o. Başka hiçbir şey yok. Burada kula düşen nedir? Sen Sübhan'ımı tartarsın. Elleziyi mi tartarsın? O abdi mi tartabilirsin? O gecenin yürüyüşünü mü tartabilirsin? Mescide haramı mı seni idrakin kaldırır? Yoksa mescide aksayı mı? Ya ayetlere ne demeli? Ya hakiki işitmek ve hakiki görmeye ne demeli? İnne huyu nereye koyacaksın? Seni aşan, her şeyde seni açan, aşan bir mevzuyla, her şeyde seni aşabilecek bir imanla sen karşı karşıyasın. Kurtuluş, Sübhan. Subhan'allez. Kulun burada tutunabileceği ilk nokta belki tek nokta istinat şekli subhan. Allah en önce bizim idraklerimizin alamayacağı şeyi kendi rahmetiyle bize uzattığı subhan tesbihiyle çekiyor. Bizi oraya bağlıyor. Subhan'de kurtul. Ellezî ondan sonra gelebilecek olan ayetlerin beyan ettiği şeylerde o subhanla beraber gelecek. Miraç hadisesi ve mucizeler Daha evvel de zikrettik ama bir daha zikredelim Çünkü bir 20 program geçti Lisanımızda kullandığımız Kelimelerde bir alal âde vardır Bir fevkal âde vardır Bir harikul vardır Alal âde dediğimiz şeyler Herkesin yaptığı şeylerdir Yemek yersiniz Yürürsünüz, koşarsınız Nedir bu? Bunlar alel âde şeylerdir Aa biliyor musun adam biri yemek yemiş Allah Allah demez kimseye. Tabi ne olmuş ya hisse derler değil mi? Neden? Alelade bir hadisedir. İşte aldınız, bir öğrenciydiniz, efendim girdiniz imtihana, orta halli bir not aldınız, zayıf almadan şey yaptınız, geçtiniz sınıfınızı veya imtihanınızı, alelade bir hadisedir bu. Fevkal ade hadiseler vardır bir de. Fevkal ade, adetin üstünde. Yani normalin üzerinde olan şey. Mesela öyle bir okuyorsunuz ki Türkiye birincisi oluyorsunuz. Dünya birincisi oluyorsunuz. Ve o kadar hızlı koşuyorsunuz ki dünya birincisi oluyorsunuz. Efendim 100 metre 7 saniyede koşuyorsunuz mesela. Bu fevkalade bir hadise. Neden? Normal adetin üzerinde bir hal var. Sizi diğer insanlardan, diğer efendim sınıfınızdaki olan şeylerden ayıran bir hadise var veya bir tecelli var, değil mi? Gözüken bir durum var. Buluşlar başarılar, belki çok büyük başarısızlıklar, çok büyük iflaslar bile fevkalade hadiselerdir. Fevkalade bir durum deriz mesela. Anlatabiliyor muyum? Başın ağrır, alelade bir hadisedir. Allah muhafaza birisinin başında ur çıkar, Allah hepimize uzak eresin. Bu fevkalade bir durumdur. Dikkat icap eder. Yani iki tane hap almakla geçmez. Özel bir şey olur. Şimdi bu olumlu olumsuz şeyleri zikrediyoruz ama biraz daha böyle şey yapalım. Mucize dediğimiz ve hatta keramet dediğimiz hadiseler denilen hadiseler harikul adedir. Yani adetleri iptal eden, harikul demek harikul ade diyoruz ya, adetleri iptal eden şey harikul denir. Ne bileyim bir adamın 8 saniyede 100 metrenin altında koşması fevkalade bir durumdur. Ama saniyenin onda birini 100 metrede kat etmesi bir adamın, saniye'nin onda birinde koşması halkulade bir hadisedir böyle bir adet yok yani ona yetişen bir adım yok bir mesafe yok değil mi İşte mucizeler bu nevidendir adetleri iptal ettiği için insanları aciz bırakır aciz bıraktığı için de adına mucize denir şimdi bunları niye anlatıyoruz bir kere subhanallah denilecek bir durum vardır ortada yani peygamberlere Allah mucize vermiştir fakat İsra mucizesi öyle bir mucizedir ki peygamberlere bile Sübhanallah dedirttirmiştir. Mucizelere alışık olan bir bünye bile bu hadise karşısında Sübhanallah'tan başka hiçbir şey söyleyemez. Muazzam bir hadisedir Miraç hadisesi. İkinci bir mevzu. Miraç hadisesini inkara yelteniyorlar. Hem de bunu yapanlar maalesef okumuş zannettiğimiz insanlar. Ne okuyorlarsa artık Boş veya dolu zamanlarında Kimlerin kitabını Efendim hangi ümmet sıfatıyla Hangi kul sıfatıyla okuyorlarsa Miracı inkara yelteniyorlar Kendilerince Miraç hadisesini Akla uygun bir hale getirmeye çalışıyorlar Akılcı bir dinimiz var ya bizim Akılcı dinden anladıkları şu Akıl boyutları içine girecek Güzel kardeşim sen akıl boyutları içine bu dini hasredersen din olmaktan çıkar o. Din denilen şey vahiy kaynaklıdır. Vahiy bir kere aklın ötesinde bir hadisedir. Aklı aşan bir şekilde Allah'ın seçtiği bir şeyi, bir nebiyi, bir elçiyi kabul etmek aklın ötesinde bir şeydir. Akıl sahiplerine böyle bir şeyin varlığı söylenir. Fakat orada iman vardır. İmanın olmadıktan sonra akılla baş edemezsin. Şimdi İsra'nın hadisesinde diyorlar ki efendim bu rüyada olmuştur. Peki şimdi İsra hadisesi rüyada olmuş olsa buna mucize denmez. Bir, eğer bu rüyada olmuş olsa Mekkeli müşrikler veya müşrik olanlar neyse Mekkeli olması şart değil. Her devirde, her yerde, her zamanda müşrik olur çünkü. Son güne kadar mümin olacaktır. Madem mümin olacaktır, müşrik de olacaktır. Son güne kadar bu devam edecektir. Peki bu rüyada olan bir şey olsa müşrikler niye istihza etsin? Sen bunu nasıl yaptın diye? Bir adam rüyada her şeyi yap, yaptığını iddia edebilir. Kimse de bir şey diyemez. Rüyadır der. Geçer. Yani ruh maal ceset. Cesetle beraber ruh bu işi yapmış olmasaydı müşrikler niye istihza edeceklerdi? Yalancı demelerin sebebini? Bu işi müminlerin eserlerinden ve müminlerin evveli olan yani sadr-ı İslam'ı kastederek söylüyorum. Peygamberden öğrenemeyen bir adam, bunlardan öğrenemiyorsa, hiç olmazsa müşriklere baksın da insaf etsin. Müşrikten öğrensin bari bu imanı. Allah muhafaza eylesin. Hani bir edepliye sormuşlar, sen bu güzel ahlakı nereden almışsın diye, Zatta demiş ki ben edepsizden aldım güzel ahlakı. Demişler ki şöyle şey olur mu? Olur. Ahlaksız edepsiz adamın yaptıklarına baktım, çok utandım ben böyle olmayayım diye gayret ettim. İşte eğer edebimi beğeniyorsanız, benim edep hocam ahlaksız ve edepsiz insanlardır diyor. Bari bu edepsizden öğren bunun ruh maal olduğunu. Çünkü adam inkar ediyor. Yalancı diyor. Rüyayda olsaydı bu iddia etmezdi böyle bir şeyi. Şimdi Subhan kelimesiyle beraber şu kelimeyle dikkat çekiyoruz. Sübhanen esra bi abdihi diyor Cenab-ı Hak. Bi abdihi. Kulunu ab diye yani abede köküden geliyor. Ab diye kul diye ruh ve ceset sahibi olan zata derler. Ölmüş bir insana ab denmez. Anlatabiliyor muyum? Zaten Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de vabut Rabbek'e hatta yetiyekel yakıyın. Sana ölüm gelinceye kadar kulluğa devam eder. Ab diye cesetle beraber ruha denir. Sırf ruh bunu yapmış olsaydı Ab demezdi Cenab-ı Hak Ab dediğine göre Cesetle beraber ruh var Bu çok açıktır Ya hoca bizim zaten imanımız var Yani miracı inkar eden de mi var Diye sorulursa Yani Allah muhafaza insan bir kere inanmamaya başlasın O kadar çok inanmayacak şey bulur ki Halbuki inansın İnanacağı bir şey vardır Allah'ın birliği ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın onun kulu ve Resulü oldu. Bu tevhid inancılı bir insan muhafaza ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bunun dışındaki fikirleri serdeden insanların bir kere tevhidi yoktur. İlmi falan değil. En başta imanları yoktur. Allah muhafaza eylesin. Amin. Şimdi Miraç hadisesinin hukuna falan tekrar devam edeceğiz. Fakat burada... Ee, yine mevzuyu şöyle bir okuyalım, ancak miracı, geceyi, miracın sebeplerini teker teker konuşmaya gayret edeceğiz. Akıllara hayret veren İsra hadisesini yüceltme ve doğrulama, kalplerin temizlenmesine zemin hazırlamadır. İnsanların teşbih ve teçsim, Cenab-ı Hakk'ı mahlukata benzetme ve cisim şekline düşünme kuruntularından da korur. Miracı mümkün görmeyenlere karşı Cenab-ı Hakk'ın acziyet ve benzeri her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olduğu hakikatini ifade eder. Evet, baştan da bunu zaten ifade etmiş olduk. Evet. Ayeti kerimenin devamında geceye dikkat çekilmektedir. Çünkü İsra bir gece yolculuğudur. Vahi büyük bir ekseriyetle gece gelmiştir. Müsbet menfi büyük oluşlar ve zirve hadiseler de umumiyetle gece tezahür etmiştir. Çünkü gece ibadet de güzeldir, günah da güzeldir diyor bir şairin biri. İnsanların kendileriyle baş başa kaldığı andır. Esas kimliğin ortaya çıkar geceliğin. Geceliğin kendinle asude kalırsın. Kimisi gaflettedir, kimisi sefahattedir, kimisi eğlencedir. Ama neyse kendi dünyasında kendi hissiyatıyla baş başa kalır. Etrafın karanlıklığı, her devirde aydınlık bile olsa, karanlığa ait, o gecenin yani tabi getirdiği karanlıkla beraber duygular ön plana çıkar. Hissiyat ön plana çıkar. İşte aşıklar o hissiyatın ön plana çıktığı vakitte, hislerin en zirve olduğu vakitte hissiyatlarıyla aklın ve hissiyatın birleştiği, belki hissiyatın daha önde olduğu o anı Allah'a teksif eden zatlardır. Gece yolculuğu bahsindeyiz. Liyas Gece abi. yolculuğu bahsindeyiz derken yani İsra hadisesinde Eyvallah. ve İsra zaten geceliğin yürümek manasına geliyor. E, Leyl kelimesinde ayrıca geceye dikkat çekilmiş. Yani İsra gece yürüyüşü demek ama o gecede diyerek ayrıca geceye vurgu yapılışında gecenin ehemmiyetine de işaret vardır dedik. Gecenin gündüze eftal olduğu hususunda ibadet hayatında, manevi hayatta çok e, fazlaca diyebileceğimiz yani rahatlıkla hemen ortaya konulabilecek deliller vardır. Gece e, İbadet taat olarak da baktığımızda mesela sabah namazı gecenin nihayetindedir. Güneş doğmadan evveldir. Akşam namazı, yatsı namazı, bitir namazı. Ayrıca tazarru ve niyazların kabul olunduğu vakitlere Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilince yine gece yapılan dua ve niyazların oluşu. Gecenin ibadet taat yönüyle Cenab-ı Hakk'a yakın olma fırsatları açısından da gündüze daha eftal olduğu söyleniyor tabi burada geceliğin bu hadisenin oluşunda farklı bir hikmet daha var insanların imanının sınanması da var yani gündüz belli şekillerde belli hadislerin ortada zahir oluşu vardır fakat geceliğin bu hadisenin oluşu insanların ancak his dünyasında kendileriyle bulundukları bir saatte vakitte Habibi Edibi'nin e, İsra mucizesine masal oluşu ayrıca bunu tasdik noktasında da yine imani ve imtihani bir bahis açmıştır. Gece olduğu için herkesin muttali olamayacağı bir saatte olduğu için tek çare imandır. Alternatifi yoktur. Öteki taraf imansızlıktır. Bir sebebi de budur derler. Bir zat da şöyle diyor. O Hakikat güneşi ve duha gibi veçi alemleri aydınlatan fahri alem gündüz çıkaydı. Güneş onun nurundan sönerdi veya onun nurundan dolayı hicap ederdi, utanırdı da batmaya yüz tutardı. Diyerek de böyle bir şey yapmışlar, efendim latife yapmışlar. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hem cemaliyle ve duha'da ve çine kasem edilişiyle hem İsra mucizesinin gece oluşuyla ayrıca şuna da dikkat çekilmiştir ki her türlü zulmeti ve karanlığı Habibi edibinin nuruyla pürnür eden Allah Teala'ya hamdü sena olsun ona bu mucizeleri veren Cenab-ı Hakk'a karşı tazimlerimiz ve tesbihlerimiz kabul olsun meyanında. Subhanallazi esra bi abdihi ayetlerini okumak ve öylece Cenab-ı Hakk'ı zikre vesile etmek dillerimizi uygun olacaktır. Şimdi biz gece bahsinde yine bu kadar kalalım ve ondan sonra yine mevzumuza devam edelim. Çünkü konuşacağımız daha çok şey var. Evet. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre İsra gecesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme birinde şarap, diğerinde süt bulunan iki kase getirildi. Buraya girmeden evvel şöyle bir e, güzellik daha vardır. Derler ki bütün peygamberlerin ruhları orada hazır bulundu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara imam oldu. Gameti, yani tekbirleri Hazreti Cebrail aleyhisselamın aldığı rivayeti de var. Bir rivayette Hazreti Davut aleyhisselam. Hazreti Peygamber'e müezzinlik yapıyor. Peygamberlerin yanında diye. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir baktıktan sonra süt kasesini tercih etti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam seni insanın yaratılış gayesine uygun olana yönlendiren Allah'a hamdolsun. Şayet içki dolu bardağı alsaydın Ümmetin sapıklığa düşerdi dedi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Böylece bütün ümmetini temsil ediyor Ve onların Feyz menbaı oluyordu Tabi burada yine Tasavvuf edip, farklı şeyler de izah etmişler Şarapta meslik vardır Kendinden geçme hali vardır Sütte ilmer umuzdur Yani bilmek ve itidar Üzere gitmek hususunda biz ümmet-i Muhammed olarak meczup olarak yaşamak değil, cazip olarak yaşamakla memuruz. Bu bahsi şöyle tasavvuf zevkiyle meşgul olanlara açmak üzere bu çık. söyleyelim mi geçelim. Estağfirullah, o arzusuna göre konuşmamaktadır. Buyurarak varlık nuru Efendimizin hevasından konuşmadığını ve kendiliğinden bir şey yapmadığını bildirmiştir Cenab-ı Hak. Faili mutlak Cenab-ı Hak'tır ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona tam manasıyla teslim olmuştur. Burada Allah Teala sütü tercih ettirerek Habibini en faziletli olana yönlendirmiştir. Aynı zamanda bu hadis-i şerif bizlere Ümmet-i Muhammed'in bir rüçhaniyetini de göstermektedir. Evet, şimdi burada... Hemen Mescid-i Aksa'ya geçtik ama galiba biraz geriye döneceğiz. Çünkü farklı bir eserden gidiyoruz. Bu eserdeki sırayı takip edersek evvelki bölümleri galiba işleyemeden geçmiş olacağız. Şöyle biraz evveline gelelim. İsra hadisesinin vuku için farklı farklı sebepler zikredilir. Efendim bir kere İsra mucizesinin yani Cenabı Hakk'la buluşmak Cenabı Hakk'a vuslatı tam dediğimiz ruh mu al cesetle beraber Allah'ta gark olma. Müstaarak olma hadisesi olarak düşünülen Miraç sadece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde olmamıştır. Miraç bütün peygamberlerde olmuştur. Dikkat edin bakın. Miraç diyorum. Gece yürüyüşü demiyorum. İsra hadisesi ayrı bir şey. İsra ayrı bir şey, Miraç ayrı bir şey. Mesela namaz müminin miracıdır buyurdu Hazreti Fahralem. Demek ki müminlerin de miracı var. Miracı konuşuyoruz. Yani bir kişinin ne demek Miraç? Miraç şudur. Miraç beşer ölçüleri içerisinde kendi kabiliyetinin nispetinde bütün istidadını, bütün kabiliyetini kullanarak Cenabı Hakk'a vasıl olma halidir. Bu manada düşündüğünde herkes kendi istidadına, kabiliyetine göre miraç eder. Herkesin bir urucu uğru, vardır eğer mümin ise. Hazreti Adem'in de miracı vardır. Hazreti Nuh'un da vardır. Hazreti Şit'in de vardır. Hazreti İbrahim'in de vardır. Bu miracı, bu manevi tekamülü ve mükemmel hali Cenab-ı Hak yerle mekanla da ilişkilendirmiştir. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın miracı nardadır derler. Efendim Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın miracı, misal olarak şöyle hızlıca geçiyorum, kuyuda olmuştur derler. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın miracı balığın karnında olmuştur derler. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın miracı gemide olmuştur derler. Hazreti İsa Ruhullah'ın miracı dördüncü kasemada olmuştur derler. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın miracı Tuğru Sina'da olmuş derler. Buna benzer şekilde miraçlar zuhur etmiştir. Fakat Fahre Alam sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin miracının bir kere geceleyin vukul bulan bu miraçla sınırlı olmadığını İmamı Kastalani hazretlerinin mevâhi bile dünyesinde ve bazı eserlerde görmekteyiz ki onlar 28 veya 33 kere cenabı ı Hakla bedeni olarak cismende tam bir vustat hali gibi bir hal yaşandığını fakat resmi miracın bu İsra gecesindeki mirac olduğunu haber veriyorlar Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miracı niye eşsiz niye bir benzeri yok hani oluş nitelik itibarıyla, yani özellik itibariyle bütün peygamberlerde hatta müminlerde bile olabilecek bir hal fakat niye Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ki en mükemmel ve hepsinden öte bir hal? Çünkü Allah Teala demin de arz ettiğim gibi bütün nebi'lerinin veya velilerini veya ümmeti Muhammed'dir olan kişilerin miraçlarını belli bir mekanla zamanla efendim mukayyet kılmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin resmi miracında öyle bir hal vuku bulmuştur ki Mekanların ötesine geçilmiştir. Zamanların ötesine geçilmiştir. Ve hatta ayat-ı beyinatı bila vasıta. Cebrail olmaksızın Allah tarafından bizzat kendisine verilmiştir. Bu şekilde bir dereceye hiçbir nebi, hiçbir beşer nail olmamıştır. Bu cihetiyle de baktığımızda miracın, Allah Resulüne mahsus bir özelliği Sadece onda olabilecek özellikleri de Hemen kendisini göstermektedir Şimdi burası da bir mesele Gelelim diğer tarafa Miracın zuhuru hakkında Şöyle rivayetler vardır İnşallah Buraları çok dikkatli bir şekilde dinleriz Hem mütenebbi oluruz Hem de inşallah iştiyakımız Muhabbetimiz artar Derler ki hüzün senesi olması hasebiyle, Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi, Allah'tan başkası teselli edemez. Cenab-ı Hak da, Habibinin hem eza cefa görmesi, hem de Hatice-i Kübra, Hazreti Kasım, Hazreti Abdullah, ve kendisine himayedarlık eden amcası Ebu Talib'in vefatları sebebiyle, çok mahzun olmuştu şahsi ve zati mahsuniyetini ancak Cenabı ı Hakk'ın zatı izale edebilir, ancak Cenab-ı Hakk'ın zatı onun mahsuniyetini alabilir şeklinde yorumlayarak, işte Mirac'ın da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hüznünü almak üzere, bizzat Cenab-ı Hakk'ın tevşiratıyla Mirac'a kabulü İsra hadisesini huku olarak zikretmişlerdir. Bir başka rivayette denir ki meşhur İslam altı parmağın yazdığı eserde böyle geçer. Bir gün Cebrail aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle konuştuklarında ümmetine şefaat hakkı ve ümmetinin af ve mağfiret olması için geceliğin ibadet etmesi gerektiğini Cenab-ı Hak müjdeliyor ya Sure-i İsra'da yine Cebrail Aleyhisselam'a sorup Ya Cibil ne kadar ibadet edeyim deyince Geceleri ibadet et cevabını alan Hazreti Fahri Alem Gecenin üçte birini ibadet namazla geçiriyor Çünkü yine İsra suresinde Estan-ı Ve minel leyli feteheccet bihi nafile tellek Asa en yeb'atheke rabbuke makamen mahmuda Sen e, Ey Habibim Gecenin bir kısmını hususi Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek üzere ihya eyle ki umulur ki sen makam Mahmud'a iletilirsin şeklinde yani malen kısaca arz ettiğimiz bu ayeti kerimede de işaret edildiği gibi Resulullah Efendimiz kendi derecesi artsın diye değil ümmetu Muhammed'i kurtulsun makam-ı Mahmud'u yani şefaat makamını en güzel şekilde ümmeti üzerinde icra etsin diye gece ibadetini yapıyor ve gece rahatını terk ediyor Üçte birini ibadetle meşgul iken Hz. Cebrail buyuruyor ki eğer ümmetinin kurtuluşunu istiyorsan daha çok ibadet etmen lazım. Nafile ibadetini Fahri Alem Efendimiz arttırıyor, gecenin üçtekisini ihya ediyor. Gerçi enbiyanın uyku halleri bile ibadettir. Bu sebepten dolayı nebiler uykudayken abdestleri bozulmaz. Onların her daim zikirdedirler Fakat hususi olarak Ümmet-i Muhammed'e şefaat Ümmet-i Muhammed'in mağfireti için Namaz kılıyorlar Ve gözyaşı döküyorlar Hatta Hazreti Ayşe Valdiğimiz buyuruyor ki Başka bir zaman bize nakettiği Yani Medine devirinde Anlattığına göre Bir gece baktım Resulullah Efendimiz secdede çok uzun durdu Epeyce seyrettim Uzandığım yerden Baktım ki hiç kımıldamıyor. Bu sefer korktum. Acaba bir hastalık veya bir ecel halimi zuhur etti diye. iyice yaklaştım diyor. Hala ses duyamadım. Biraz daha yaklaştım. Baktım ki secde ettiği yer ıslanmış. Başımı eğdim. Nefes alıyor mu diye dinlemek üzere. Secdedeyken iyice başımı eğdim. Resulullah Efendimiz'in mübarek ağzından ümmeti, ümmeti, ümmeti diye Ümmetini ister bir halde buldum diyor. Hazreti Ayşe demiz. İşte böyle ibadet ediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ve yine üçte ikisini de namazla geçirdikleri halde Cebrail buyuruyor ki sen ümmetinin tam bir feraha kavuşmasını ve mağfiretini istiyorsan şefaati tamı murad ediyorsan gecenin hepsini kaim geçirmen lazım şeklinde bir muhaverat olduğunu, bir konuşma geçtiğini, bunun üzerine de sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gecenin tamamını ibadette geçirdiğini beyan buyuruyor. Bunun üzerine Hazreti Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki ya Cibril, sen Habibimi niye mahzun edersin? Niye bu kadar üzersin, korkutursun? Gelsin de benim rahmetimi, rahmaniyetimi, rahimiyetimi, raufiyetimi, vedudiyetimi görsün Meveddetimi görsün, muhabbetimi görsün, ümmetine karşı ne kadar çok mağfiret edeceğimi görsün de mahsuniyeti ortadan kalksın diye Cenab-ı Hak hususi mağfiret ayetlerini göstermek üzere Habibullah'ı Miraç'ta, daha doğrusu gecede İsra'da miraca kabul ediyor. Ve yine şöyle bir rivayet var anlatayım diye düşünüyorum ama bir kıta var. Ol Resulü'l Mustafa rahmetel âlemin bende medfunddur deyü eflâke fahr eyler zemin. Rabzasın ziyaret edip dedi Cebri ile emin herzihi cennatu adnin fehduluha halidin. Bu kıtada şöyle bir ifade var. İsterseniz oğlun manasını açmadan evvel Şu hadiseyi anlatayım Gök yere karşı iftihar ediyormuş Cennet bende, ay bende, güneş bende, cehennem bende, arş, lev, kalem bende, kürsi bende, şu bende, bu bende diye Eflak bende diye Ne yapıyormuş felekler, gökler, semavat Yere karşı tefahür ediyormuş Yerde sen istediğin kadar bu nimetlerle dolu ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bende, benim üzerimde yürüyor. Diyerek ne yapmış göklere? O da tefahür etmiş. Derler ki semavat, yani bütün gök, lisan haliyle Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunmuş. Ve demiş ki ya Rabbi, ne olur? Ol Resulü rahmetellil alemin, benim üzerimde de yürüsün. Uruc etsin, ben de onu bir şekilde misafir edeyim diye niyazda bulunmuş. İşte semavatın, göklerin bu niyazını Cenab-ı Hak kabul etmiş de, geceliğin semaya, yoksa Allah gökte değil, bizim manada, anladığımız manada, haşa sadece gökte bulunmuyor. Ona yer e, ihtasından da Cenab-ı Hakk'a sığınırız. E, Subhanallah dediğimiz zaman bunu da kastediyoruz. Fakat gökleri de şereflendirecek şekilde Fahri Efendimiz'e seyri sülük ettiriyor İşte bu şiirde de onu anlatıyor o Resulü müşteba rahmetellil alemin burası anlaşıldı bende metfundur deyü eflake fahreyler zemin yer fahreyler neye karşı feleklere göklere karşı bende metfun bende yatıyor bende yürüyor Hatta kabri şerifini kastederek bende metfun o fahrül alemin. O Allah Resulü bende metfun diye göklere övünüyor diyor yer. Öyle bir zat-ı ali Hazreti Peygamber. Ravzasını ziyaret edip dedi Cebri ile emin. Hazreti Cebri ile emin onun mübarek Ravzasını kabri şerifini ziyaret edince dedi ki هذه işte bu admin adnin ve galidin. Aşıklara şöyle sala etti diyor Cebrail. Cennet arıyorsunuz İşte o Resulü Zişanın kabri Ravza-i Paki Itırnaki Sizin için bir cennatı Adinden farksızdır Diyerek Cennatı Adin hakkındaki ayeti Ravzasını ziyaret ettiği zaman Okudu diyor şair Şimdilik bu kadar Zikredelim çünkü ara var Eyvallah Dakikalara hasrettiğimiz için Konuşmamızı tam böyle rahat da konuşamıyoruz ama yine inşallah Cenab-ı Hak muhabbetle konuşmayı konuştuklarımızın muhabbetle kabulünü nasip eylesin. Amin. Mahbubun Habibine olan eşsiz ikramı, miraç mevzu ve sebepleri hakkında devam ediyorduk. Evet. Denilir ki İsra hadisesi yani geceliğin bu hadisenin hukuku ve hiçbir beşerde zuhur etmeyecek özellikleriyle tecelli etmesinin sebepleri nelerdir diye sorulunca şunu da söylemişler. Cenab-ı Hak daha evvelki bölmeyi zikret ettiğimiz gibi hem merhametinin, affının, mafiyatinin ne kadar geniş olduğunu hem Habibi'nin mahsul niyetini izale etmek muradında olduğunu, bunun için de miracın vukuunu konuşmuştuk. Şimdi bu sebepler içerisinde başka eserlerde daha birçok şeyler yazıyor, yani anlatılıyor. Fakat e, biz vaktimiz kısıtlı olduğu için, miracın vukuundaki en önemli sebebin şu olduğu hususunda, İttifak ediyoruz Nedir? En önce şunu açalım Veya hatırlatarak Daha sonra açalım Biliyorsunuz Miraç'ta Cenab-ı Hak Cemalini iki cihan serveri Efendimiz'e Cemal-i Muhammed Mustafa'ya açtı ve gösterdi Hiçbir beşere Bu baş gözüyle Görmek nasip olmamıştır Ve ahiretten evvelde Kimseye nasip olmayacaktır Biliyorsunuz itikadımıza göre bir kişinin rüyada Cenab-ı Hakk'ı görmesi mümkündür. Fakat baş gözüyle görmesi mümkün değildir. Sadece bir kuluna Cenab-ı Hak ikram etmiştir. O da sahibi makamı Mahmud, Hz. Ebel sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Miraç'ta sadece bu yoktu. Başka neler vardı? Yedi kat semayı kat etti fahri alem hem Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gittiler, hem oradan da semavatı katettiler, ve bu semavatı katettiğinde, hem yıldızları, felekleri, güneşi, ayı, mahı hepsini, hem de cenneti, cehennemi, hatta cennetliklerin ve cehennemliklerin hallerini de ne yaptılar? Orada gördüler. Şimdi bu burada kalsın. Biz gelelim, açmak istediğimiz mevzuya. Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Musa aleyhisselam ile Firavun arasındaki mesele zikredilir. Malumunuz birkaç yerde yine beyan edildiği şekliyle bendeniz mealen naklediyorum malumatı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den de haber aldığımız hadisi şerife de sabittir. Musa aleyhisselamın elinde asa var. Cenab-ı Hak ilk önce bu asayı atmasını emrediyor. Musa Aleyhisselam onu attığında ilk anda, hatta biraz daha şöyle detaylandıralım. Hazreti Peygamber'e Hazreti Peygamber Musa Aleyhisselam'a yani elindeki nedir ya Musa diye sorduğunda işte Musa Aleyhisselam asamdır. Onunla ben koyun güderim, meyveları devşiririm, ağaçtan aldığım meyveleri devşiririm diye söylüyor. Yani burada tabii daha evvel zikretmediğimiz muhabbet bağında veya bazı iftar programlarında zikrettiğimiz fakat daha evvel zikretmediğimiz bir mesele var. Bu ciheti de zikredeyim, öyle geçeyim istedim. Elindeki asanın tarifini yaptığında, Hz. Musa'nın elinde olduğunda herhangi bir asa o. Hz. Musa'nın elindeyken herhangi bir asa. Asayı Musa olduğunda. Fakat Allah Teala ona ikram ettiğinde artık o Musa'nın asası olmaktan çıkıyor. Yani bir değneğe, bir ağaç dalına bile Allah Teala tecellisini ikram ettiğinde o herhangi bir asa olan bir dal olan sopa olan baston gibi olan şey bir anda Cenabı Hakk'ın e, tecellisiyle mucize oluyor, oluyor veriyor. Elinden at onu ya Musa derken de o hikmet var. Elinde yapmıyor. Yani bu biraz tasavvufi zevke aittir. Şu saate kadar bizi dinleyenler için zikrediyorum. Elinden attığı zaman Allah'ın tam tecelliyatı Yedullah'a ya ait olduğu işareti var. Allah dilerse böyle yapar. İşte bir dalı bile diğer bastonlardan, dallardan, asalardan farklı kılan Hazreti Allah, beşer gibi gözüken Hazreti Fahri Alem öyle bir tecelli etmiştir ki ona o beşer gözüyle bakan kişiler yine ne yapmış olur? Yayan kalmış olur, hata etmiş olur. Allah muhafaza sıratı ı müstakim'e düşer. İşte neyse asayı attırdığında Musa Aleyhisselam korkuyor Niye? Çünkü bir anda elindeki Asa dev bir yılana dönüşüyor Ve korktuğu Zamanda telaşla Gerisin geriye kaçmaya Çalıştığı bir vakitte Hazreti Musa'ya vahyeden Hazreti Allah Ya Musa korkma onu, onu tut Yani ona teveccüh et Uzat elini onu tut Aynı asayı tutar gibi O rahatlıkla elini uzat o yılana Dediğinde elini uzattığında Tekrar asaya dönüşüyor Ve bu şekilde atıp tutturuyor Tabiri caizse Attırıyor tekrar tutturuyor Asaya dönüşü meselesini Ne yapmış oluyor Talim etmiş oluyor Şimdi benim hocam latife yapardı burada Eğer Musa aleyhisselam bu talimi Görmeseydi Hiç bu talimi görmeden Allah'ın tecellisine masar olsaydı Yani sahneyi düşünün diyor Firavun bir yerde oturmuş Karşıda sihirbazlar Hazreti Musa da diğer tarafta Sihirbazlar sihirlerini yaptılar En sonunda sıra Hazreti Musa Aleyhisselam'a geldi Asayı attı Hazreti Musa talim görmeseydi O bir anda yılana dönüşen asa karşısında Sadece sihirbazlar firavun değil Musa Aleyhisselam'ı diğer tarafa kaçardı Diyor Talimi gördüğü için hiç korkmadı Kaçmadı o korkusuzlukta, o rahatlıkla talim gördüğü için tekrar elini asaya uzattı. Sihirleri iptal olduktan sonra o yılanı tuttu ve asaya dönüştü. Değil mi? Şimdi bu hadise böyle. İşte diyorlar. Kıymetli aziz dinleyicilerimiz, Hazreti Hak'ta, Hak Celle Celaluhu'da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Miraç'ta yani İsra'da bu gece zuhur eden Miraç'ta, cenneti ve cehennemi, cennetlik ve cehennemlik halleri, arsayı, mahşeri, sırat köprüsünü, gayyayı, her türlü azabı, her türlü rahmeti, tecellilerini, Hazreti Peygamber'e talim ettirdi. Bu talimi, ruhma el ceset gören, tek zat-ı ilahi, mükemmel şekilde gören, tek zat-ı ilahi, Hazreti Peygamber'dir. İşte yem Mahşer'de, o arzın semaın bir bir düzlem haline geldi. Güneşlerin, feleklerin döküldüğü, hepsinin iptal edildiği, ay gün güneşin gece ve gündüzün birbirine kalbolundu, dağların halaç gibi atıldığı, beyinlerin kaynadığı dehşetli azap gününde herkesin nefsi nefsi diyerek nefsinin telaşında ve hesabında olduğu vakitte bu talimi gören Hazreti Fahri Alem Livail Hamd altında Allah'ın kendisine talim ettirdiği ve ve Allah Teala'nın kendisine bahşettiği şefaat gölgesi altında ümmeti Muhammed'e ve insanlığa şefaatkârı Muhammed olarak zühredecektir. Yemin mahşerin talimidir. İsra gecesindeki hadise işte diyorlar ki İsra gecesinde yani daha doğrusu İsra gecesi diyoruz ama hep e, lisanımıza, örfümüzü öyle yerleştiği için yani İsra'da, Leyle i Miraç'ta e, bu hadisenin vuku ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ruh muaceset bu hadisenin yaşatılmasının en önemli sebebi, hikmeti herkesin nefsi nefsi diye bağırıştığı, nefsin telaşına düştüğü o korkulu günde Talim ettirilmek üzere Şefaat hakkı verilmek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurullaha Davetidir diye söylüyorlar Miracı bu şekilde Düşündüğümüzde Ümitlerimiz bir kat daha artıyor Peygamber'e karşı Muhabbetimiz ziyadeleşiyor Allah'ın aff ve mağfiretinden Daha ümit var oluyoruz Zaten e, Enbiya'ya imam oluşuyla Başlayan bu gecenin nihayetinde de Cebrail aleyhisselamın arkadaşlığıyla Huzurullah'ta da, daha doğrusu Cemalullah'ta da, e, yerini alan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, miracın sırrı olarak da bunu zikretmiş oluyoruz. Evet sebeplerine devam ederiz belki ama birkaç satır olsa da programın sonuna kadar istiyorsanız devam edelim. Malumat olarak neleri zikredebiliriz başka diye. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz bir gece Kabe-i Muazzama'nın hatim kısmında yatarken Hazreti Cibril gelip göğsünü yardı ve kalbini zemzem suyuyla yıkadıktan sonra içine hikmet doldurup eski haline koydu. Sonra beyaz bir binit burak getirildi. Habibi Kibriya Efendimiz ona bindirildi. Cibril'in refakatinde yol aldılar. Burak adımını gözünün erişebileceği yerin ilerisine atıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Cibril aleyhisselamla birlikte Beyt-i Makdis'e geldi. Orada bütün peygamberlerin toplanmış olduğunu gördü. Orada onlara imam oldu ve birlikte namaz kıldı. Resul-i Ekrem Efendimizin Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam olarak onlara namaz kıldırması demek, onların şeriatlarının asıllarına varisi mutlak olduğunu göstermesi demekti. Peygamber Efendimiz'e orada birinde süt, birinde şerbet ve diğerinde ise su bulunan üç bardak takdim edildi. Evet farklı eserlerden de aynı yerleri okumak için burayı zikrettik. Fakat şöyle bir şey var. Saflarda bile sünnet olan şekilde büyükler ön safta yer tutar. Büyükler öne geçer. Sonra yetişkinler arka safta durur. Sonra yine erkek çocukları onların arkasına durur. Ondan sonra hanımların yaşlıları, hanım, yaşlı hanımların arkasında genç hanımlar onların arkasında kız çocukları durur. Şimdi sıralama böyle. Yani imamette sırada en önde en kamil kişi durur. İmam da mümkünse hem yaşça hem bilgi bakımından e, en önde olan kişi imam olur. Öyle değil mi? Eyvallah. Varisi enbiya oluşu değil. Enbiyanın ona varis olduğuna işaret. Varisi enbiya olsaydı, Hazreti Fahri Alem, varisi enbiya olsaydı arka safta Hazreti Adem imam olup onun da son safta yer tutması icap ederdi. Hayır, Peygamberler onun doğrunun varisiydi. O da Hatemül Enbiya olarak çünkü hatem hem sonuncu demektir hem de zirve demektir. Mühür demektir aynı zamanda. Bir evrakın sonuna mühür basmadıkça resmiyet kazanmaması gibi Hazreti Fahri Alemle bütün enbiya resmiyetini bir defa daha tasdik ettirmiş ve bir daha bozulmayacak şekilde sırat-ı müstakim kendi halini, şeklini Cenab-ı takdir ettiği şekilde almıştır. En mükemmeli nur olarak da en büyükleri fahre alam olduğu için bütün Enbiya-i Kiram Hazaratına fahre alam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imam oldu. Evet. 3 Şubat kısmına geçelim. Eyvallah. Çünkü daha evvelki bölümde başka eserden bunları okuduk. Biz şimdi tekrar semavata yükselme hadisesinden devam edelim. Zaten birkaç dakika sonra da mevzumuza nihayet vereceğiz. Makdis'te yüksek makamlara çıkmak için Miraç merdiveni kuruldu. Peygamber Efendimiz bu merdivene Cibril aleyhisselamla birlikte bindirildi ve birlikte yükseldiler. Şimdi bakın, merdiven esprisi Efendim Burak hadisesi, işte attan biraz küçük, katırdan biraz büyük, rengi beyazlı falan gibi hadiseler hep bizim idraklerimizin alacağı şekliyle sunulmuştur. Şimdi ayet denildiğinde sizin aklınıza sayfalara yazılmış olan harfler geliyorsa yanlıştır o. O sayfalara yazılmış olanlar Allah'ın ayetlerinin sizin telaffuzunuz için tasavvur edilmiş şekli tecessüm etmiş şeklidir. Ayet o değildir ama. Ayet ondan ibaret değildir. Bu şuna benzer. Şimdi sizin isminiz Mustafa. Mustafa sizin mananıza, bütün her şeyinize, şahsiyetinize deniyor. Bu harflerden bir tanesi kolunuz, u'su boynunuz, t'si ayaklarınız olamaz. Tecessüm kabul etmez. Sizi ispat etmek, sizin şahsiyetinizi ifade etmek için Mustafa diye bir alem korunmuş. Mustafa sen değilsin ama. Senin şahsiyetini işaret ediyor ama adından ibaret değilsin sen. Veyahut vücudunun bir kısmı bu manaya tekabül etmiyor. Tamamıyla hepsi örtüşüyor. Aynı bunun gibi Burak denildiğinde eğer bir kişi sadece Burak denildiğinde o karşısında o anki insanların tasavvur edebileceği şekilde resmedilen katıra benzer attan daha küçük vesaire gibi bir şeyi düşünür de Bura o şekilde bir hayvan gibi zannederse yanlış olur bu. Bu bir öğreti şeklidir. Ondan ibaret değildir. Onu demek istiyorum. Eyvallah. Burada da olduğu gibi miraç ne demektir? Miraç merdiven demektir kelime manası olarak. Çıkılmaya yarayan, çıkmaya yarayan, çıkmak için olan şey. Miraç. Oruc etmek. Bir merdiven kuruldu. Şimdi merdiven diyorsunuz buna siz. Siz buna merdiven diyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ama bu bizim ifade edebileceğimiz ancak aklımızın alabileceği şekilde bir izah tarzı. Fakat mesele bundan ibaret değil. Bunu demek istiyorum. Bu hadiseyi basitleştirir. Evet. Bu merdivene Cibril aleyhisselamla birlikte bindirildi ve birlikte yükseldiler. Nihayet dünya semasına vardılar. Hazreti Cibril gök kapısını çaldı. Kim o denildi? Cibril'im. Yanındaki kim diye soruldu? Muhammed dedi. Ona gelsin diye haber gönderildi mi denildi? Cibril aleyhisselam evet gönderildi dedi. Şimdi burada duralım. Hatta burada duralım. Şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki işte meşhur li me Allah'i diye başlayan hadis-i şerifte ben ve Allah'ın öyle yakın halleri vardır ki ben ve alli ma allahi. Ben ne beraber Allah'ın öyle halleri vardır ki ona Arş-ı Rahmanda hemen Hazreti Allah'ın haremi izzeti ilahiyesinde bulunan melekler bile aşina değildir. Biz Allah ile öyle bir yakınlığımız vardır ki Allah ile öyle demlerimiz vardır ki Allah'ın mülkünde en yakın vazifedar en yakın perdedar olan melekler bile buna aşina olamazlar, diyor. İşte bu da gösteriyor ki, Resulullah Efendimizin miracının büyüklüğü bir de burada. Resulullah Efendimizin bu miracı, miracı resmidir. Öyle bir resmi miraçtır ki, o cesede bürünmüş, cesede sıkıştırılmış o hal, meleklerin bile tanıyamayacağı bir haldir. Halbuki melekler dahi onurdan yaratılmıştır mesela. Allahumme salli ala eshfi es bi asadi nuru jamiil enbiya'i ve'l mursalin ve aalihim bilhamdulillahi rabbil alamin